Gerisi kendi yeni bölümün hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Berik. Ben Demokan. Bu hafta sizlerle korkunun ya da korku kültürünün artık önemli bir üyesi olan, büyük bir azası olan artık bir kurumdan, bir kişi yapısından, bir sınıftan, bir yaratıktan bahsedeceğiz. Bu yaratığın adı cadı ve bugün üzerinde duracağımız konu cadılık. Cadılık ya da cadı kavramı aslında çok eski bir şey ve ...Halloween bölümünde konuşmuştuk mesela... ...Cadılar Bayramı diye bizim Türkçe bize geçmiş... ...aslında yanlış bir çevirde değil... ...çünkü insanlar biraz daha Shakespeare... cadılarını örnek alıyorlar ama... Genelde cadı imgesinden ya da cadının bir şeylere dönüştürmesinden, o yaratıklardan yola çıkarak bir şeyler yapıyorlar. Cadı bugün biraz ehlileştirilmiş bir kelime. Cadı kavramı düşündüğünüzden daha fazla yere aslında tekabül ediyor. İnsanların aklında ya da eserlerinde, işlerinde devam karşınıza çıkan bir şey. Bugün aslında cadıya, cadı kavramına bir giriş yapacağız. Aynı vampirlerde, zombilerde, kurt adamda olduğu gibi birazcık antik... ...manasını bir araştıracağız. Şu meşhur cadı avlarına bir göz atacağız. Modern olarak neye dönüşmüş bir kısım bahsedeceğiz. Genel olarak bugün konumuz cadılık. Her zamanki gibi biraz etimolojisine bakalım o zaman. Şimdi orijinal witch veya witchcraft olarak baktığımız zaman... ...biraz karışıyor işler. Türkçe'de bu kadar karışık değil aslında ama İngilizcesinde bayağı bir karışık ve hala da tartışmalar devam ediyor ve pek çok kişinin kafasından pek çok ses çıkıyor. Ama genel olarak şöyle diyebiliriz. İki tane kökenden bahsedeceğim. Bir tanesi Indo-European dediğimiz hı hı. köken. Wake, inanç ve büyü kökeninden geliyor veya wik bu iki k ile yazılıyor. Gene büyü ve büyü yapmak. ...anlamında. Evet. Buradan... ...eski İngilizce'ye geçiyor... ...Vicca, vicke, vicke olarak... ...şimdi burada bir ayrım var... ...Vicca erkek olarak... ...nitelendiriliyor. Vicke ise... ...kadın... ...olarak nitelendiriyor. 13. yüzyıla tekabül ediyor... ...bunun geçişi. Hı hı. Modern İngilizce'ye de... ...16. yüzyıl esnasında... Witch olarak... ...geçiyor. Tabi burada bir T... ...alıyor özellikle. Evet. Dikkat edersek... Bir de protogermen kökeni var bunun. Orta Avrupa germenlerinde e, vikelen var. Evet. E, bu da büyülemek anlamında 13. yazılda. Buradan eski İngilizce'ye gene vikia veya vike olarak geçiyor. Bu anlamda bizim bildiğimiz yalnız bugün bildiğimiz vikka olarak kullanılan vikka değil bu. Daha evvel söylediğim gibi erkek büyücü anlamında. Şimdi ben çağlar atlayarak o Wicca meselesine bir açıklık getirmek istiyorum. Wicca belli dediği gibi eski İngilizce'de erkek cadı, büyücü. Ama modern kullanımında bugün artık, bir kere he, şunu bilmemiz lazım, modern kullanımı var. Bugün Wicca, Wicca'nın dini var. Ben biraz ondan kısaca bir bahsedeyim. Yani sıralı gitmemize gerek yok nasıl olsa. Şimdi İngiliz halk bilimci Gerald Gardner bu işi... Literatüre sokmuş. Wicca meselesini yeniden canlandırmış. Kendisi 1939 civarında Orta Çağ'dan günümüze geleneklere kesintisiz bağlı kaldığını iddia eden bir okült bir gruba katılmış. Ve bu gruba katıldıktan sonra da İngiltere'de Gardner kelimeyi ilk olarak 1954'te Witchcraft Today, bugün cadılık kitabında kullanıyor. <Gülüyor> Aynı zamanda 59'da The Meaning of Witchcraft kitabında da Wicca kelimesinin... Aslında girişte bir initiation, kabul töreninde yeminlerin edildiği törende de kullanıldığını ama daha fazlasını da söyleyemeyeceğini belirtiyor. Orada yemin ettikleri için bütün sırlarını vermiyor ve bunun etkisiyle 60'ların sonundan itibaren bu terim cadılıkla bağlantılı modern pagan hareketinin başına dönüşüyor. Wiccan yani ve bu dine dönüşüyor ve ilk kelimenin bu yeni kullanımıyla da ilk görebileceğimiz yazılı kaynakta Hans Holzer'in The Truth About Witchcraft 1969'da yazdı. Burada diyor ki If the practice of the old religion which is also called vika, craft of the wise bilgelerin zanaati and hence witchcraft is a reputable and useful cult, then it is worthy of public interest. Yani bu çok geçmişten gelmektedir. Bilgelerin zanaati olarak da bilinir vika diyor. Artık yeni bu anlama dahil ediyor ve hatır sayılır bir din olarak insanların toplumun ilgisini çekmelidir diyor. 69'da bunu yazıyor daha doğrusu. ve ondan sonra da bu iş aslında batı paganizminde spiritüeliizmin bugün geldiği yollardan kollardan biri cadılık ve mikkanda buna dönüş. kadar karışık olmadığını söylemiştim ben hatırlarsanız. Cadı kelimesini araştırdığınız zaman kökeni Sanskritçe'ye kadar gidiyor. Sanskritçe'de yatu. Bunun birkaç anlamı var. Bir tanesi yolcu, bir tanesi büyücü, bir tanesi de Raksaşa'ya atıf yapılarak kötü bir ruh din anlamına geliyor. Hı hı. Daha sonra Avestazen yani Zerdüş dininde yatu. Büyücü olarak nitelendirerek, bunlar hep eş kökenli kelimeler. Orta Farsçaya geçiyor oradan. E, pehlevice diyelim ya da partça. Hı hı. Orada caduk oluyor. Daha sonra Farsçaya cadu olarak geçiyor. Türkçeye de cadı olarak aktarılıyor. Yerli de özellikle yerel kültürde Türkiye için ya da Türk İslam için konuştuğumuzda böyle bir akış geçişi çok doğru. Türkiye çünkü ve yani Türkiye'yi var eden milletler. E, açıkçası bu coğrafi keşifler öncesinde çok aktif kullanılan İpek yolunun tam ortasındaki insanlar. Sanskritçe'den Avrupa'nın giriş, giriş kapısına kadar ki dönemde o Cermen diline ya da Latince'ye kadar hatta Yunanca'ya kadar e, aradaki bütün dillerden bir şeylerin alıp verilmesi doğru. Cadı kelimesinin Türkiye'de şu modern Türkiye'de e, kullanıldığı birkaç tane formatı var. Aslında modern eserlerde değil. Genel halk anlatılarında karşımıza çıkıyor bunlar. Cadu diyorlar. Cazu diyorlar. İşte cadu K'ye dönüşüyor. Kadu oluyor. Ama genelde Z, D, C ve Ç sesleri Azerbaycan lehçesinden hı hı. ya da İran lehçesinden ya da Kafkaslardan Gürcü lehçesinden normal bugün Türkçe'de Kıpçak dili daha hakim. Kullandığımız dil açısından öyle düşünüyorum ben. Geçiş esnasında birazcık oynuyor. Yani cazu dediğinizde aslında orada bir d'ye dönüşüyor. O daha sonra d ç diye de okunabiliyor. Çacu falan gibi. Ama bunların hepsinin ifade ettiği tek bir şey var. Artık Tanrı'ya böyle bir şirk koşup bir büyü yapma evet. sevdası gibi geliyor. Ki cadının batıyı düşünürsek yani batı kültüründeki cadıyı düşünürsek ilk örneklerinde hem Sümer olsun hem Yunan olsun gene bu topraklarda. Kayda geçildiğinde belirtmek gerek. Zaten şöyle bir şey var. Şimdi zaten kökenine inmeye çalışacağız ee, ve kökeni aslında oldukça çetrefilli. Yani bir yerden tutmanıza imkan yok. Pek hı hı. Bu bayağı global bir konu olduğu için yani sadece bu Avrupa'da veya işte Orta Asya'da veya Orta Doğu'da. Doğmuş bir şey değil bütün global olarak ele alınan ve yapılan bir eylem var genel olarak bu eyleme verilen bir ad bu aslında evet. fakat mesela bir atıftan bahsedeyim ben milattan önce 3000 yıllarında kelplerin Karadeniz'in doğu şey, batısından Avrupa'ya doğru göçtüklerini söylerler ve onların kendilerine ait bir dinleri var. Bu din, bu eski din dedikleri yani old religion dedikleri veya pagan, bugün pagan olarak adlandırdıkları e, dinle çok benzer. Şöyle ki tamamen doğaya yani insanın doğayla uyum içinde aynı zamanda ilahi güçleri de için, işin içine katarak yaşaması ve bunu e, pratik etmesiyle alakalı bir e, din olduğu söylenir. Hem içinde dünyevi görünen yaratıklar da var hem de çok tanrılık var yani sadece tek pagan tek şaman anlayışı gibi düşünemeyiz birazcık bunların hepsi var sanırım dediğinin içinde. Evet. Tabii ki zaten kendi din adamlarının da ayrım var mesela bir ark druid dedikleri bir şey var bu bütün druid sınıflarını ya da ruhban sınıfını idare eden bir sınıf onun hemen altında druid priest var bu rahip Krala veya şefe danışmanlık yapıyor. Aynı zamanda kanundan sorumlu, kanunun işleme konmasından sorumlu. İnsanlara da avukatlık yapıyor, aynı zamanda yargıçlık da yapıyor. Ve ritüellerin idaresinden sorumlu. Hemen onun altında Ovates, Ovid denilen bir sınıf var. Bu da rahipler ve rahibeler şeklinde bir sınıf. Bunlar... Kehanet ve e, ilahi güçlerle iletişimle alakalı bir sınıf. Bu biraz önceki bahsettiğim Druid Rahibi sınıfı vardı ya, hı hı. E, dini olayları yönetiyor ve aynı zamanda kanunlarla alakalı. Bu bizim yabancı olmadığımız aslında örfi kanunların bir yerde uygulanması gibi. Bilin bakalım e, Osmanlı'da yaygın olarak bu işlemi yapan kişinin adı ne? kadı kadı evet kadılık <gülüyor> kadıkraft falan Yalnız kadının kadının da ses uyumlu olarak cadıya çok <gülüyor> ben demiştim olması da bir tesadüf dönüşür olsa demiştim gerek. başından ama kimse evet. uyanmadı <gülüyor> neyse son son olarak son aslında baya bildiğimiz bir şey bizim Bard dediğimiz ya da e, bard olarak bilinen Ozan e, bunlar da büyülü Şarkılar söylüyorlar, ritüellerde şarkıları ve müziği ve şiirleri hazırlıyorlar hmm. ve bunlara geleneği koruyanlar hmm. deniyor. Şimdi böyle üç tane sınıf var, en başlarında da Arkdurid dediğimiz baş druid var. Yani bu cadılığın kollarından birinin açıldığı... Temel din bu, bunlardan biri yani evet, değil mi? Yani Biraz sonuçlar, karmaşık oldu ama ha, şöyle diyeyim <gülüyor> Yani şöyle bakarsak işte cadılığın ve ca, cadının aslında bağlandığı kökenlerden bir tanesi, bir tanesi bu. Şimdi bu kavramda ben bir karmaşa görüyorum. Şimdi birkaç bir şeyi netleştirirsek cadı ya da kadı olayının ortaya <gülüyor> çıkartacağız. Burada iki tane şeyin bir altını çizip. Karşısına iki noktasını koyup adını vermek gerekiyor, tam tanımını yapmak gerekiyor. En azından benim açımdan öyle. Birincisi cadı insandır çok net olarak. Ve e, cadı bizim burada yaptığımız, şu ana kadar yaptığımız tanımlarda programın devamında yapacağımız daha birçok tanımda da fark edeceğimiz gibi hizmetkar haline geliyor. Bir göksel yaratığın ya da bir iradenin bir şekilde e, hizmetkarı, onun ritüellerini uygulayan, ve bunun karşılığında bir şeylere dönüştüren işte efendim büyü yapan yağmuru belirleyen çünkü Orta Avrupa'da cadı e, avı esnasında ve yani Orta Çağ değil de Rönesans sonrası cadı avı esnasında yargılanan birçok kişiye atfedilen suçlardan bir tanesi fırtına çıkartıp gemi batırmak falan evet. e, tahılları ya da hasatı yok etmek vesaire gibi şeyler var manaları var bir defa bu hizmetkar gibi bir insan şeyin içerisine bir koyalım şu kabuğun içerisine çerçevin içine yerleştirelim ikincisi Pagan denilince ya da bugün bildiğimiz manasıyla pagan deyince benim gözümün önüne tek bir sahne geliyor. Bir e, müteahhit ama işte bizim gibi 80 sonrasında büyümüş gençlerin çok sevmiş olduğu gibi çevreci bir bakış açısıyla baktığımızda kötü bir müteahhit. Elinde bir baltayla ya da dozerleriyle bir ormana girer ve karşısına hangi ağacın çıktığına bakmaksızın bütün ağaçları keser. Pagan dediğimizde sadece kelt inancını almıyoruz. Aynı zamanda bu antik Yunan'ın Pantheon meşhur Pantiyonunun içerisindeki dinleri de alıyoruz. Hı hı. Çok tanrılı hı hı. dinlerin hepsi giriyor. Doğa dinleri giriyor. Hı hı. O geliyor bu geliyor. Yani dozer hepsine yazıyor. Bu dozerin üzerinde haç da olabilir, davut yıldızı da olabilir, hilal de olabilir hiç fark etmiyor. Geçip gittikten sonra arkasında bıraktığı yıkıntının adı Pagan ve hepsi birbirine girmiş vaziyette. Şimdi orada hemen bir ufak giriş yapacağım. Senin dediğin çok doğru. Zaten başlarken söylemiştim kökenlerinden yani dayandığı <gülüyor> kökenlerden bir tanesi bu diye. Evet. Aslında bakacak olursak 1863-1963 yılları arasında yaşamış Margaret Murray var. Ki aslında witchcraft'ın yani cadılığın kökenlerinin ta tarih öncesine kadar cadı, Olgusunu ta mağara resimlerine kadar götürüyor. Ve zaten bunu yaptığı için de eserlerinin sonucunda modern cadılığında atası olarak düşünebiliriz. Yani en etkileyen isim. Evet. Evet. Şimdi <gülüyor> bir iki bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Yani konumuz biraz fazla batıya dönük olacak. Daha doğrusu yüzümüz. Çünkü batıda bunu kurumsallaşmış bir yok edilme zamanı, bir dönemi yaşanmış. Ve yani... Bir gün iki günden bahsetmiyoruz burada 300 belki de 400 senelik bir şeyden bahsediyoruz. Metodik sistemli bir yok etme çalışmasından bahsediyoruz. Yok ettikleri insanlarla alakalı delirler böyle şahsına münasır delirler, delirler bir de. Yani adama gidiyorlar ya da kadına diyorlar ki şeytanın hizmetkarlarının diyor canı yanmaz diyorlar. O yüzden deliciler diye bir cadı avcısı sınıfı var. Gelip etlerini deliyor canı yanacak mı? Eğer canı yanarsa bu sefer de diyorlar ki numara yapıyor. Anlatabildim mi? Yani çok acı şeyler yaşamış. Çok trajik bir şeyden bahsediyoruz. Bunun başlangıcına geldiğimizde de bir iki tane kırılım noktası olduğunu görüyorum ben. Mesela antik Yunan'da, Roma'da vesairede baktığınızda hatta daha da geriye götürebiliriz. Sümer'e götürdüğümüzde ya da böyle yerleşik bugünün manasıyla işte tarım toplumuna dönüşmemiş ama çoban toplumu olarak yaşamış. Ya da avcı toplayıcı gibi yaşamış yerlerde bir cadı inanışı var. Ama cadı, ak ya da cadı, kara cadı gibi kendi içinde bir ayrıma sahip oldu. Evet bu programın en başında söylediğimiz büyü sanki oradaki kerteriz noktası gibi. Büyünün ne tarafında durduğu, ne işe yaradığı gibi şey var. Evet bu beyaz büyücü meselesi İngiltere'de cunning folk diyorlar onlara. Bunlar healer iyileştirenler vesaire ama, ama cunning kadını yani Adı cunning evet, evet. aynı adı cunning folk evet. ve zaten bunlar Pek çok acı çekenlerin arasında da o acı da avında bu healerler arada kaynıyorlar. Yani evet. beyazı siyasi, siyahı kalmıyor. Evet. Antik Yunan'da vesairede baktığınız zaman şimdi kabul görmüş şeyler var. Ee, mesela nekromansi cadılığın önemli uğraşlarından bir tanesi olarak tanımlanıyor. Ve nekromansiyi de öyle zevkine etrafında insanları mezarından kaldırıp zombi gibi, zombi gibi dolaştırmak gibi bakmıyorlar. Anita Bileke'i hatırlarsın beni. Evet. Senin çok sevdiğin bir seriydi. <gülüyor> Anita mesela bir nekromanser ama nasıl bir nekromanserdi? Bayağı noterle birlikte çalışıyordu. Neden? Ölmüş ve vasiyet bırakmamış kişileri gidip yerinde diriltiyor. Yerinde noktasına dikildi. Miras davalarında ondan sonra da bilirkişi olarak çalışıyordu. Antik Yunan'ın nekromansisi de bu e, urban fantasy eseri Anita Blake'ten farklı değil. Hamilton'ı yazmış oldum. Mesela çok ilginç bir şeyle karşılaştım araştırmayı yaparken. Bu Michael O'Bale'nin yazmış olduğu A'dan Z'ye Cadılık adlı bir kitapta bir kronoloji vermiş. İşte ben kronolojiyi sıralamayacağım fakat ilk başlangıç olarak yani cadıların suçlanmaya başlanması e, babında bir evet. kilometre taşı olarak yaklaşık M.Ö. 1750'lerde yazılan Hamurabi kanunlarının içinde büyücülük, büyü ve cadılıkla ilgili bölümler içerdiğini hı hı. E, söylüyor. Kronolojik olarak aslında başlangıcı bir şekilde hani suçlanmaya başlamalarının, evet. kötü olarak görülmeye başlanmalarının e, kilometre taşı olarak onu vermiş. Bir yandan da şimdi şöyle de bir şey var. Benim önümde açık olan kitap da, bu daha önce çok kullandığımız bir kitap. Batı Uygarlığında Okült, Büyü, Gizem ve Bilim, Dan Burton ve David Grandin'in. Eseri. Bunda da cadı ile alakalı notlardan ya da giriş yapılırken bahsedilen bir şey var. Cadı büyünün bir hisleri yaratmak için kullanılan kötü kampanyasıdır diyor. Bir şey yani insanlar olabilir, bir mevhum olabilir, bir devlet olabilir, bir kültür olabilir. Düşman haline getirilmek için cadılaştırılır diyor. Cadılaştırılması kullanılır diyor. Mesela Soğuk Savaş dönemindeki Sovyet Rusya'sının aslında bir cadılık olduğunu ve oradan gelen insanların da bir cadı muamelesi gördüğünden örnek olarak bahsediyordu. Antik zamanda da aslında böyle şeyler var. Öyle ki yani ne bileyim bir iki tane ismi direkt verelim bu net olur. Hem takipçilerimiz arasında incelemek isteyen insanlar olabilir. Mesela Çiçer'in mahkeme kayıtlarına geçmiş. Kendisi yani bugünün manasıyla bir avukat gibi düşünebilirsiniz. İyi bir hem nüktedan hem de bir hitap şeydir hatiptir. Evet. Çiçer'in mahkeme kayıtlarında Jules Cesar'ın arkadaşı olan Vatinius için yapmış olduğu birkaç tane yakıştırma var mesela. Diyor ki genç olanların nekromenya ritüelleriyle baştan çıkartıyor diyor. Ve ondan sonra da onları kurban edip yiyor diyor. Şimdi cadılık bahsedildiği zaman antik Yunan'da çok ilginç şeyler var, notları var. Mesela başka bir eserde de direkt olarak geçiyor ki işte e, cadı Erikto var. Luca'nın bahsettiği. Negromania yapan bir cadıdan bahsediyoruz burada. İnsanları kaçırır, et bulmak için insanları öldürür diyor. Etini yemek için diyor. Çok acayip bir ayrım var orada. Sadece bir cani katil gibi değil. Kanibalizmi de sokanıyor. Tabii diyor. tabii, yamyamlık var. Ve diyor ki insanların böyle parmak uçlarını kemirirken diyor böyle zevkle falan. Ondan sonra bilmem ne yapar. Bu aslında toplum içerisindeki bir kötülüğün işaret edilmesi, bir korkunun yaratılması için kullanılan şeyler bunlar. Çatı. Hareketler. Bu nedenle şey yaparlar. Bir de cadı gözünüzün önüne geldiğinde hep çocuklar falan beraberinde gider ya. İşte hani meşhur 90'lardaki Warlock filmi vardı. Hepimiz ya, severim o filmi. Evet. Ee, çok da seksi bir filmdi. Seksi derken böyle. Çok albenisi olan bir film. Aynen. Onda mesela e, cadı küçük ve vaftiz edilmemiş bir çocuğu kaçırıyordu, kesiyordu, parçalıyordu. Vücut yağlarından bir sıvı yapıyordu. Bilmem ne kendine bir büyü yapıyordu. Bu sadece Hristiyan ritüeline ait bir şey değildi. Antik Yunan'da bundan bahsediyor. Roma'da bundan bahsediyor. Sümer'de bundan bahsediyor. Babil'de de bu geçiyor. Hele Yahudiler hem bundan nefret ediyorlar hem de bununla suçlanıyorlar düşmanları tarafından. Yunanlılar mesela aralarında bir atışma oluyor. Yunanlılar şeylere Yahudilere işte taş atmaya başlıyorlar ya da metinlerde geçiyor bu direkt olarak. Bir de o demin söylediğin e, kafa karışıklığı dedin. Sen bir de büyük felaketler yapmalarından bahsettin. Bu böyle bir detay var. Özellikle sonraki dönemde bu kadar eskide değil daha çok Amerika'daki e, Salem'de dikkatimizi çekiyor 1692'deki o mahkeme sürecinde ama. Şimdi orada bu Püritan Deity'leri var o Calvinistlerin bir yani tanrısı aslında Maleficia dedikleri güce sahip ve o bu felaketleri yapandır. Ama cadıyı tanımladıklarında bakıyorlar ve görüyorlar ki demin galip senin söylediğin gibi bu kötülükleri işte tahılları yok eden denizde fırtına yaratan da cadı. O zaman baya kafalar karışıyor yani tanrı iyi cadı kötü ama cadı tanrının yaptığını yapabiliyor. Yani aynı felakete bunlar ikisi de sebep olabiliyorlar. Bu kargaşa çok ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Yani bir yandan kendileriyle de kapışıp az önce dediğin gibi... Sağa sola saldırmaya başlıyorlar yani e, insanlara komşularını cadılıkla suçlamak ortada hiçbir şey yokken de gelişebiliyor yani sen healer olmana gerek yok. Aslında bu şey gibi görünmüyor mu yani kötü tasarlanmış bir karalama kampanyasının hisleri yaratması gibi bir şey gibi görünüyor yani. Şimdi bazı kurumlar var bunlara çakamıyorsunuz şimdi tabirimi şey yapın bu Davudi sesle araya böyle avam kelimeler sokup duruyorum kusura bakmayın. Gerçekten bazı şeyler var dokunulmaz yani tabirler. Şimdi büyü dediğin zaman bu hadi Saleme kadar gelmesin. Calvinistler yetişememiştir o zamana kadar ama çünkü Milattan sonra 430 Teodosian Kanunu kanunnamesinden itibaren büyü, büyünün her türünün yapılması vesaire Tanrıya şirk olarak kabul edilip Tanrıya İsa'ya şirk olarak kabul edilip yasaklanıyor. İnsan üstü bir güce ulaşma hırsı ihtirası yasaklanıyor. Ama genel olarak şöyle bir şey var. Milattan sonra 438'e kadar kardeşim büyü diye bir şey var mı? Var. Hı hı. Büyü nasıl söyleyeyim? Onu kullanan kişilerin tamamen subjektif kendi niyetleri ölçüsünde şekil alan bir şey. Ve toplum bunu kabul ediyor. Bir gerçek olarak ele alıyor. Ama doğru ya da yanlış olmasını kullanan kişinin niyetine Niyetini. göre ölçüyor. Ve başa gelen felaketlerle dedi. Mesela bir tane yönetici bir arkondu yok öbür tarafta bir tane diktatör bir tane emperator vesaire bunların başına bir iş geldiği zaman sevilen de bir adamsa sevilmese bile hakim ise ve yani toplumun bütün şeyinde kimse ona bir laf söyleyemiyorsa artık yani bildiğimiz tiran diktatör vesaire evet. ise bu adamın başına gelen şeyler büyüyle izah ediliyor diyor ki birileri buna büyü yaptı düşmanları büyü yaptı. Düşman iç içeride domestik bir düşman yoksa bunu İranlılar büyü yaptı diyor. Çünkü maj diye maddesi var. Hı hı. Biz bunu daha önce konuşmuştuk büyde mecliside. de. Meclisler evet. bunu yaptılar diyor. İranlılara dalıyorlar. Öbür taraftan Yahudiler dedi bu şey damar var. Yamut, Yahudilere de bir gidelim falan gibi. Kim düşmansa ona yükleniyorlardı. Aynen öyle ve şey daha önce bahsettiğimiz yine şey var. Türklere de aynısı geliyor. 13. yüzyıla geldiğinde Türkler içinde bütün evliyalara, dervişlere e, hikayelerine bakarsan en ünlüsü işte sarı saltık, büyücü saltık diyebiliyorlar. Türktür, Türkse büyücülü, büyücüdür. Ya Bu da, kadar geniş bir şeyi var. Büyü tesir etmez var. diye bir manası da var. Ben bir ara onu da şey Aynı yapmıştım. Aynı zamanda. Yani, evet, büyücü derken yani büyüye bulaşmış adam gibi. Yani büyü işinde mevcut bir adam gibi. Bu neredeyse milattan önce 2000'lere kadar giden bir şey var. Yani kötü cadı kavramının belirmesinden bahsediyorum. Fakat şöyle de bir şey var. Biliniyor hani iyi, iyi cadı kötü, kötü cadı. Şimdi bu cadı derken bu cadılardın sınıfları da var ya. Şimdi mesela ebe var. Evet. Ondan sonra işte e, geleneksel ritüelleri idare eden var. Eee kanun kanun yapanlar var vesaire vesaire vesaire yani hangi dine mensupsa yani Hristiyanlık öncesi veya daha doğrusu tek tanrılı dinler evet. belirmeden evet. önceki kullanılan bu eski din, dinden veya işte dua ile iç içe olan diğer dinler düşünecek olursa yani bu insanlar ki insan olduğunu tekrarlıyoruz bu insanlar yani bu insanların görevleri var. Fakat Ara ara işte kötüye kullananlar diyelim, kötüye kullananlar olduğu söyleniyor. Ve tarih içinde ta ki Hristiyanlığa kadar bunların zaten çeşitli yazıtlarda veya işte eserlerde geçiyor sözü. Fakat iş Hristiyanlığa geldiği zaman tamamen farklı bir boyut boyuta geçiyor. O da şu, Hristiyanlığın kendini kabul ettirebilmesi için ve istediği gibi yayılabilmesi için bir propagandaya ihtiyacı var. Şimdi Bu en önemli pro propagandalardan bir tanesi de eski dinleri e, kötüleyip bu yeni dini yükseltmek. Bunu nasıl yapacak? Mesela en erken örneklerinden bir tanesi erken Hristiyan yazarlardan Tertilyon var, Origen gibi yazarlar e, eski dinin geleneklerini büyü ve şeytan işi olarak kabul ediyorlar ki biliyorsunuz şeytan olayı zaten e, Hristiyanlık diniyle daha da Ön plana, olgu, ön plana evet. çıkarılmış bir olgu. Bundan beraber işte diyorlar bunlar şeytani işler derken bir yandan da Hristiyan mucizelerini yüceltiyorlar. Hemen yani, orada bir ufak not hı. girmek istiyorum. Çok, çok acayip bir şey var. Mesela Takitus mesela Milattan sonra 64 senesinde Hristiyanlardan bahsederken aslında onlar insanlık düşmene yaratıklardır diyor. Ve daha sonra Hristiyanların özellikle bu hani 1500'lerden itibaren bu cadı çekiciliği Malius Malerficarum'la Milleti yargıladı, çeklisti, direkt olarak ortaya da koyuyor. Yani eski dinler de yeni gelene karşı bir direnç olarak da gene aynı oyunu sergiliyorlar, çok acayip bir şekilde. Diyorlar ki bunlar bir ayin yapıyorlar, hafta sonları falan buluşuyorlar ve orada ne yaptıkları belli değil. Birisi bunlar şarap içer diyorlar. Ondan sonra bu şarapla işte devamlı genç ve fakir kadınlar bu grubun içerisinde diyorlar. Ne yaptıkları belli değil diyorlar. Kapıyı pencereyi kapatıyorlar. Işıkları kapatıyorlar. Orası da bir karışık diyorlar. Daha sonra diyorlar ki bunlar ellerinde şarap ve ekmekle gezdiklerini söylüyorlar. Ama içtiklerine et, şey, kan yediklerine et. de et diyorlar diyorlar. Ve bu işte ilk peygamberlerin etini yediğini falan söylüyorlar. Bunlar ne kadar sıppık adamlar diyorlar. Ve e, Hristiyanlara karşı o süren kampanya o kadar yüksek ki. işte Neron vaktinde, Neron yaktı mı yakmadı mı orası tartışılıyor da tartışılıyor hala. Roma yangını olduğu zaman millet... Senin şapkan nerede lan diye hani meşhur o aslan fıkrasında olduğu gibi tutup Hristiyanlara saldırıyor. Sizin yüzünüzden oldu diyorlar. Ama yani adamların hakikaten alakası yok büyük ihtimalle. Ama bir, bir yerden de şöyle bir şey var. Bunlar da gemi azıya aldıkları zaman Hristiyanlar ee, bir romanın özellikle bu Doğu Roma'nın resmi dini olduktan sonra daha evvel kendilerine yapılan ne kadar uygulama varsa aynısını yapıyorlar. Çünkü ruhbanların başı genelde ya eski dinin öğretileriyle yetişmiş bir vatandaş oluyor. Ve eski uygulamaların artık ne diyeyim gücünü mü diyeyim caydırıcılığını vesairesini çok iyi görüyor. Ne zaman başları sıkışsa bize ne yapmışlardı yakmışlardı. Peki diyorlar getirin direği. Cadıysa zaten şey olmaz sen söyle günah değil. Olduysa da Allah bizi affetsin. Bunun karşılığında da e, şeyde açık bir şekilde merak edenler alabilir. Bu doktor Margaret Murray'in işte The Witch Cult in Western Europe 1921'de yayınlanmış. Bir de The God of the Witches 1931'de o da yayınlanmış. Bunlarda detaylı bir şekilde anlatılan The Great Horned God var. Hristiyanlık nasıl böyle saldırıyorsa, şey Hristiyanlar nasıl böyle saldırıldığı iddia ediliyor onlar tarafından. Bir diğer taraftan bakıldığında da mesela işte gerçekten bu eski dinin boynuzlu, daha çok erkeği ifade eden, hani Lord of Life, hayatın efendisi, Lord of Death, ölümün de efendisi, and Underworld. Yeraltının da efendisi bir karakter var. Hem doğurganlığı sağlayan bir karakter bu, hem de avcının başarısını da sağlıyor. Öyle bir özelliği de var bu e, Horn God'ın. Burada demek istediğim şu ki bu tanrıçanın eşi. Bir tanrıça var, Horn God, tanrıçanın eşi. Bu kadar temel, basit doğaya ait bir örneği Hristiyanlar alıyor diyor ki işte boynuzlu keçi bu şeytandır. Şeytana tatmayla hop eşleştiri veriyor bir başka saldırı. Çok güzel bir yerden yakaladın. 425'te Agustin veya bizim bildiğimiz San Agustin bir kitap yazıyor. The City of God Against Pagans. Paganlara karşı Tanrı'nın şehri. Evet. Adlı felsefe kitabında demonolojiyi şeytanla yapılan anlaşmalara... Büyüye ve cadılığa ilişkin bir takım bilgiler ekliyor. Ki bu bir süre sonra Hristiyanlığın cadılara karşı olan yapı taşlarından biri haline geliyor. Şey e, yürüttüğü ne diyelim ona? Sefer diyelim. Sefer'in Aha. yapı taşlarından biri haline mi? geliyor. Yok savaşıyorlardı <gülüyor> yani ha, üzerine <gülüyor> doğru. Sefer yani savaş sefer. Benim orada ekleyeceğim bir şey var. Ee, biz vaktinde Demokan'la bir defa Ankara'da müzeyi gezerken artık duvarlarda görmüştük bu boynuzlu tanrıyı. Hatırlarsın bir çatalı yükle bile duruyor böyle. Evet. İlk yerleşimde vesaire de duruyor. Çok erken örnekler onlar. Dünya üzerinde bir boğa dininin yaygın olduğu zamanı insanlar işaret ediyorlar. Milattan önce 4500 ile 2500 yılları arasında aslında böyle bir boğa tanrısı ya da tanrının bir boğa gibi boynuzlu ifade edilmesi gibi bir durum var. Bu e, ortadan kaybolmuş bir şey de değil. İşte İskender'in kendi adına bastırdığı sikginin üzerinde küçük dalgalı saçların arasında küçük boynuzlarını hala görürsünüz ya da işte gidip şeyden yine Hititlerin başkentinde vesaire işte şeyi görürsünüz tanrıların mesela başlıkları gene boynuzla işaretlenmiştir oradan anlarsınız onun tanrısal olup olmadığını bir de pan diye de bir gerçek var yani evet. bu keçi tanrısı değilmiş aslında ama hani Keçileşmiş haline düşman haline getirmişti aslında boğa tanrı hı hı. falan gibi bir kafa var. Çok inatçı bir tanrı hı hı. <gülüyor> her halükarda. Ya şimdi şey de var ama yani böyle doğalcı olmayan dinlerde de mesela antik Mısır doğacı bir din değildi. Kurumlarına ya da ölüm sonrası adetlerine vesairelerine baktığınızda bayağı selestiyalı tabir edilen göksel bir dindi. Hı hı. Biz öleceğiz diyorlardı o şiris gelecek göğsümüzü yarayacak kalbimizi tartacak. İşte tüyden hafif değilse yok. bir tane timsah şey var, evet. yaratığı var meşhur. Onu atacak diyor. İşte cehennem başlayacak, şuydu buydu. Şimdi bunun içerisinde ne Nil var, ondan sonra ne Crop muhabbeti var. Hasat dönemlerini ayarlıyorlar yani lafa göre evet. her şey geometriyi falan oradan buluyorlar şu bu falan. E yok kardeşim yani onlar dünya sadece ayakları dünyada olan, kafaları hep yukarıda gökyüzünde paralel bir evrenin yapılarını yaşayan yani hani ölüm Uzay sagası gibi işte bir hayatta yaşıyorlar hani böyle. Star Wars tadında bir şeyleri var, tanrılar var ya da Gate gibi hani o da oradan aldı, getirdi, geliştirdi. Böyle bir dünyanın içerisine alar. Bunların bile bir büyücüye karşı, istismar eden bir büyücüye, kullanan bir hizmetkara karşı çok ciddi kuralları var mesela. Büyücü nasıl yakalanır, nasıl öldürülür, nasıl dövülür, dövülür var mesela. Nasıl tövbe ettirilir, nedamet getir, ulan diye. <gülüyor> nasıl kapatılır vesaire gibi hadiseleri var bu kurumsallaşmış. Yani her din bir yerden sonra kurumsallaşıyor. Kurallar, kitapları falan yazılıyor. Esnasında şeyi göremiyorsunuz. Nedir adı? Bu kadar cadının edilmiş bilmem ne falan Hristiyanlardaki gibi en son kalanını göremiyorsunuz. Ama Hristiyanlar da bu kadar da kötü değiller. Hani biraz önce milattan sonra 438 dedim ya böyle Theodosius'un kanunları vesairedir diye. Çok ilginç başka şeyler de var, kanunlar da var. Mesela Avrupa'da 643 senesinde Almanya civarlarında özellikle bu yani bugünkü Almanya civarında Cermenlerin falan yerleştiği yerlerde birini cadı demek pek inandırmıyor ne kurumları hı hı. ne de ruhban takımını diyor. Yani mesela çok büyük iddiaları var ki bunların kuralları oldu halde. Mesela Salyan Franks diye bir tane yasa var. Bu yasaya göre bir başkasını büyü yoluyla öldürdüğü kanıtlanan kişi bir hür frank o da yaklaşık olarak herhalde bir 4 kilo falan saf altın değerinde iyi para Oo. cezaya çarptırılıyor. Ama diyor yani 200 salidi gibi fahiş bir tutara getiren bir kan parası ödüyor. Fakat bu paranın ödendiği çok şey yok, vaka yok. İkincisi de diyorlar ki cadılık suçlaması hafife alınarak yapılmamalıydı. Öyle kafana göre cadı gibi suçlayamazsın. Hani kapıdan içine girip sen cadısın sen de cadısın ikizle yargılayacağım diye Engiz tutarlar yok o zaman. Böyle bir kafa da yok. Bir başkasını büyücü olarak tanımlamak ya da bir fahişi olarak tanımlamak ya da işte cadı insan eti yedi falan demek ya da bir bakışıyla nazarıyla içten yedi demek bunlar çok ciddi suçlamalar ve en sonunda da bu 643 senesinde falan da artık kanuna giriyor. Yani birine büyü yoluyla onu içinden kemirecek şekilde Hı -hı. bir cadı kadın gibi birine bir bakışı ya da bir nazar bir büyü yoluyla bir büyü vasıtasıyla onu içten içe kemirip etini yiyecek olan bilmem ne gibi bir, bir uygulama bir kural yoktur biz bunu kanuna kabul etmiyoruz diyorlar. Ve bunu söyleyen yerlerde gerçekten gene Hristiyan devletler. Şimdi senin dediğinin üstüne arttırıyorum. Arttırıyorum. <gülüyor> Şöyle ki arttırıyorum. Söylediğin gibi Rönesans'a kadar hani çok bir aksiyon olmuyor. Elbette e, Hristiyanların şey çabası var. Yani bu işi kanuna dökme çabası var. Mesela bundan ilgili erken şeriat örneklerinden episkopi. ...denilen bir eser var. Burada mesela bir grup kadının... ...geceleri Diana ile uçtuklarından... ...bahsedilmiş. Ondan sonra... ...Diana Yunan tarihçesi. Evet, evet, evet. <gülüyor> Yunan tarihçesi Diana ile... ...bunlar geceleri e, hep beraber uçuyorlarmış. Ve yine kadınlardan bahsediyor yani. Uç, burada uç, da şey yapmamak uçmak lazım. Uçmak derken ne, ne yapıyorlar? Hani bu şey vardır ya... ...geleneksel cadılar çatıdan Süpürge. uçarlar ya... ...süpürge. İşte o oradan geliyor aslında... O yanlış çeviri de olabilir buna. El ele tutuşup bir hı. bahar dansı falan yapıyorlar belki. Gene e, mesela şey var ha bu arada hani senin dediğin gibi tam olarak cadıdır işte büyüyle adam öldürmüştür vesaire diye suçlamıyorlar. Ama buna yakın bir suçlama buluyorlar. Bu da inançsızlık suçlaması. Evet. Mesela 1022'de inançsız olarak nitelendirdikleri 13 kişiyi Fransa'da Orleans'ta yakıyorlar. Hı hı. Şey, Orlans. katarlar Koylaz. falandır genel olarak. Aynen, onlar aynen gene. öyle. Ya mesela yakıl ilk yakılma olayı da yani geleneksel yakılma olayı da mesela örneklerinden bir tanesi bu. Hani ne kadar cadı değil de inansız olarak yapılmış olsalarda işlem geleneksel hale gelmiş daha sonra. Evet. evet. Bu arada kanun episkopide direkt olarak cadıyı yakma diye bir kanun yok. Hı hı. Ama yani dinden döneni vurun gibi bir kanun var şimdi. İşte, yani çok enteresan değil mi? Tam olarak cadı demiyor evet. ama onun evet. kanuna uydurmak lafı olur kafir yani. Kafir diyor işte. işte. Kafir diyor, hı. inançsız diyor vesaire evet. diyor. Bu, ee, buna şey diyorlar bu arada, bir unutma dafını, iç e, haçlı seferi diyorlar. Hı. Katarlara ondan sonra Gnostiklere, daha sonra da bu haçlı şövalyelerine yapılan e, hadiseler Hristiyanlığın Hristiyanlık içinde yapmış oldu. Bir aslında mezhep savaşı ya da bir Onların üzerine çıkılmış bir sefer olarak tanımlıyorlar yani adamlar Hı -hı. kendi içinde Mesela yaklaşık 1140'larda Gratian diye bir şey var legal işte kanun teorisi teorisi kanun, kanun teorisi teorisyeni onun tarafından yazılan dektorum diye bir şey var gene şeriat yasalarının yani o dönemin Hristiyan şeriat yasalarının örneklerden ilk örneklerden bir tanesi burada da mesela nasıl büyü sihir hurafe ile edileceğine dair bölümler içeriyor. Fakat işte 1200'lere falan geldiğimizde bu sefer ilk defa papalık tarafından bir komisyon kuruluyor Engizisyon benzeri fakat burada inançsız ve kafirleri incelemeye alıyorlar şimdi tam olarak bir cadı şeyi yok ondan sonra olay tabi gittikçe gelişiyor işte mesela bu şey var 9. Gregory, Papa, 9. Gregory bu konuyla baya bir ilgilenmiş ve daha sonrasında da işte bir ferman oluşturuyor Vox in Roma diye bunda da şey diyor işte bunlar bir araya geliyorlar işte seks, seksüel şeylerde bulunuyorlar işte kabul edilemeyecek aksiyonlarda bulunuyorlar şimdi bunun tabi ki Birincisi şeyden bahsetmiştik onu Gregory'nin adı Halloween'de de geçtiği iki tane var bu Gregoriler papalar. Hı -hı. Bir tanesi daha önce şey yapmaya çalışıyor savaşmayalım daha kardeş kardeş bunların ben asimile edeyim deyip olaya giriyor. Diğer Gregory ise daha saldırgan ve yok edelim kafasında. Evet. Ve bu seksi ritüellerde de aslında tabi çok ciddi bir ritüelleri var. Tanrıça'nın eşi boynuzlu tanrı bir tarafta Tanrıça'dan. Çıkan bugün hala bu Vikanlarda da devam eden The Great Right diye bir şey var ki bu cinsel ilişkiden çıkan enerji, bu enerjiyi hem işte bu doğurganlık için hem de işte başarı için vesaire kullanıyorlar. Bunun Beltane dediğimiz bayramda özellikle öne çıkıyor. Kuzey yarımkürede bir Mayıs'ta, Güney yarımkürede bir Kasım'da. Uzun bir ritüelle bunu ama yani dışarıdan baktığında sevişiyorlar sadece deyip basite indirgeyip bunu cinsellikle saldırganlaşabileceğin bir hale getirebilirsin. Ama büyük bir tören en önemli törenlerinden de biri bu Great Ride. Şimdi ben burada başka bir tane tam önümde bir liste var. Hani dedik ya 1200'lere 1300'lere kadar cadılara karşı direkt olarak ya da pagan uygulamaların pratiklerini vesairedir bir şekilde el altında tutmuş kitlelere karşı doğrudan bir savaş açılmıyor. Ama mesela Katarlı'da işte validesiyenleri vesaireleri yok ediyorlar. Şimdi şunun adını bir koymak lazım. Eğer biri eşcinsellikle, pedofiliyle, insan eti yemekle, ahlaksızlıkla, grup seksle falan suçlanıyorsa o devlet düşmanıdır. Çok net yani. Hı. Dünü bugünü yoktur. Bir nefret şeyi var. Onu bir düşmanlaştırma sahipsisi var. Orta çağda bu iş nasıl olmuş? Bununla alakalı şöyle şeyler söyleyeyim. Katarlar ve modern gnostizm başlığı altında anlatıyorum ben bunu diyor yazarımız. Şimdilik Validesiyenler ve Katarlara ya da Tapınak Şövalyelerine yapılan zulümlere doğrulamak için, haklı hale getirmek için, uygulamak kulp için kulp işte, heh, kulplar şunlar diye sırlanıyor. Birincisi diyor ki Validesiyenlerin tapınma ile alakalı olarak e, bir tanım vardı diyor. Validesiyenler biraz daha Orta Avrupa'da Cermak kabileleri arasında geçmiş bir şey ki Validesiyenlerin önceki sayfalarda da bahsi geçiyor ya da Bahsettik mi bugüne kadar gerisi hikayede hatırlamıyorum. Yok bahsetmemişiz. Adamların şöyle bir yaptıkları bir hata var. İncil'in bazı metinlerini kendi dillerine çeviriyorlar. Günlük yaşantıda kullanmak namına. Yani Kur'an'ı Türkçeleştirmek gibi bir hata yapıyorlar. Ondan sonra karşılarına gelen şey de şu. Birincisi yapmış oldukları bütün dini uygulamalar, bütün ibadetler şeytanın emriyle yapılmış olarak atfediliyor. Hı hı. Suçlanıyorlar. İkincisi bir papalık metni validesyenlerin tapınmasını tümüyle şeytani olarak betimliyor. Takipçileri şeytan dev bir kurbağaya, şey, e, ördeğe, buz gibi bir soğuk olduğu söylenen bir adama dönüştürülüyor. Ve bunların da işareti, nişanesi daha sonra cadı da çok da kullanılan şeytanın öpücü haline geliyor. Hı hı. Şimdi o öpücükten neler çıkartılmış olabilir siz düşünün. İşte bunlar grup seks yapıyorlar, dünyam yani ne yapıyorlar. İşte herkes birbirini yitiriyor tamamen çıplak geziyorlar ortada an yürüyen vesaire gibi hikayedir. Çıkış noktası birazcık bu. Şeytana dönüşen soğuk adam ve onun öpücüğü. Öpücük nereye konduruluyor? Onu da söylemişler. Birincisi buz gibi bir soğuk öpücüğü olduğu söylen bir adama dönüşürken kaba etlerine müstehcen bir öpücük kondurarak ona toplanmakla da başka kadınlar. Şimdi Hristiyanlar bugün hala İsa'nın'a gidip ayağını öpüyorlar. İşte Müslümanlar Hacı Lüsvet'te gidip taşı öpüyorlar. Validesiyenler de e, bu karşılarındaki putu kıçını öpüyorlarmış. Şeytanın poposunu öpüyorlar. Anlatabildim öpüyor. Ama bunu bir validesiyen söylemiyor. Papa'nın e, bir iradesi, bir fermanı ortaya çıkıyor. işte bir betimleme olarak. Onlar da kıç öperler falan gibi anlatıyorlar. Düşünün artık mevzunun geldiği çirkinliği. Şimdi be aklıma şey geldi. Acaba hani kimin kıçını yalıyorsun söyle bir de buradan çıkmış. <gülüyor> yalamadı yani. Yalamadı Topunluğum zaten öğrenmedi yani, mi o? İngilizcede. Ses <gülüyor> evet. ee, seninkine bir ekte bulunacağım. 1307-1314 Tapınak Şövalyelerinin e, Fransa'da tutuklanıp yargılanması e, sırasında Şentancılıktan komplo teorisine pek çok şeyle suçlanmışlar ve zorla itiraf gibi ve işkence gibi elementleri içeren bir dava bu. Bu daha sonra cadı davalarını örnek oluşturuyor. Yani nasıl konuşturulacağına nasıl itiraf alınacağına evet. dair. Ama bu şeyler dediğiniz gibi gerçekten ne büyücü olman gerekiyor bir noktadan sonra ne bir şey sadece sevilmeyen birisiysen dahi. ...bu cadılık suçlamasıyla karşılaşabiliyorsun. Bunun bir tane örneği evet. var. En ünlülerinden biri. E, bu şeyden sonra, Salem meselesinden sonra... ...Meg Kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla... ...zavallıcık yani sadece kleptoman. Komşularından ama tabii bir şeyler çalıyor. Ve bunun sonunda cadı olarak damgalanıyor. Ünlü böyle Wood Plumpton Witch olarak adı biliniyor. Ve... Yani ölüm şekli de bir garip hesapta üzerine bir fıçı düşüyor duvarla fıçının arasında büyük bir fıçının arasında ezilip ölüyor ama ölmek yetmiyor yani ölümü suçlamaların bitmesine de yetmiyor bizim daha önce çok konuştuğumuz mezardan çıkma konusu vampirlik gullük vesaire gibi yerlere de gidiyor iki kez Meg'in mezardan çıkıp komşulara musallat olduğu söyleniyor ve Bezmişler, kurtulamamışlar. Sonunda dikine kafası altta olacak şekilde Meg'i gömüyorlar. <gülüyor> ters gömmüşler. Ters gömüyorlar ve tepesine de büyük bir kaya koyuyorlar. Üzerinde baya bugün 1705'te bu tarihli bir mezar bu. Oradaki kilisenin bahçesinde o kayayı görüyorsunuz. Üzerinde kısaca cadının mezarı yazıyor. Nasıl illet bir, bir adamsa şey ama. <gülüyor> Şöyle de bir şey var. Acaba diyorum mezarında ters döncü şeyi de söyle bir de buradan çıkıyor olabilir mi? Ya o hani yatayda ters döndü falan <gülüyor> gibi <gülüyor> kıbleden döndü gibi söylüyor. Baya kafa üstü. Üstü. Şimdi, Bunun Türkçesi var bu arada. Dik gömerler adamı diye. Demek ki buradan geliyor. <gelelim. gülüyor> evet doğru. Şimdi 1324-1325'lerde ilk e, hem sihir yapmakla, şeytan yardımıyla sihir yapmakla suçlanan biri var. Lady Alice Keitler diye İrlanda'da. Kendisi yargılanıyor fakat ülkeden kaçmayı başarıyor ancak ne yazık ki zavallı hizmetçisi onun yerine yak e yakalanıyor hı hı. ve direğe bağlanarak yakılıyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey var e bu örnek. Hem cadılıkla suçlanıp hem de direkte yakılmaya ilk örneklerden bir tanesi. Hem de yani doğru kişi de yakmıyorlar bu arada. Doğru kişiyi de yakmıyorlar. Evet, <gülüyor> Rezilliğe bak. Rusya'ya protestoya gidiyoruz diye Hollanda'ya yumurta atıyorlar diye. Aynı <gülüyor> <Kızımda> <gülüyor> da Petronella demat 1324'te direğe bağlanıyor ve cayır cayır yakılıyor. Evet. Bu arada 1324-76 arasında Engizitörler tarafından, dönemin papası tarafından büyü, cadıcılık, sihir kafirler üzerine pek çok ürünler de verilmeye başlanıyor. Yani şey gibi, kılavuz gibi vesaire gibi. O aslında birazcık toplumsal ya da bu teolojik manada ele alınabilir. Yani biraz önce Validerciyenlerin örneğini verdiğimizde de şimdi 1400'lerden itibaren bu sefer Luterciler falan da geliyorlar. Yani Roma Hristiyanlığın üzerindeki tek otorite olmaktan çıkıyor ve ee, yeni mezhepler, dinin üzerine yeni yorumlar vesaireler geldikçe merkezi din kurumunun aslında çok daha agresif davranmaya başladığını görüyoruz. Malayus Malifikar'un karun'da zaten bu bahsettiğin tarihten galiba bir 20 sene 30 sene sonra yazılıyor. Söyleyeceğim yani. 1400 yaklaşık 1400'lerde zaten cadı avları başlıyor. İlk önce Batı Alpler'de Simvaley denilen bir yerde başlıyor. Bu sen söylemiştin Alpler'de evet. başladığını daha evvelden. Yaklaşık 1425-1500 yılları arasında tam olarak Avrupa'daki büyük cadı avı dönemi başlangıcı hı hı, diyebiliriz. Yani. Davalar çok işte kötü niyetli cadılık, şeytani güçlere ve şeytana tapınma ve onlarla ilişkili pek çok şeye itaf edilerek mesela bu dönemle ilgili pek çok şeyde yazıya dökülmüş, dava da yazıya dökülmüş. Evet. Senin dediğin 1486 yani 86 yıl sonra bu işin başlangıcında ama ondan önce 1436-1438 yılları arasında Dominikli bir teolog Johannes Nider'in Farmikarius denilen bir eseri var. Bu eserde erken dönem Avrupa'da çıkan büyü ve cadı şeyinin detaylarına yer veriyor. Evet. Cadı olaylarının detaylarına yer veriyor. Hemen ardından 1486'da e, Malius Maleficarum yazılıyor. Orada e, bugün cadıyla kadını çok birbirine bağdaştıran bir tane bence önemli bir olay var. Tek başına değil tabii ki bu ama bugün cadılık üzerine bütün akademik metinlerde e, sıkça başvurulan bir şey. Yani korkunun kadınları olarak tanımlıyorlar mesela cadıyı atıyorum. Evet. Daha romantik bir dille ifade ederken. 1427'de Jandark'ın yakılması hadisesi var. Janlar cadı olmakla suçlanıyor aynı zamanda bir erkek kıyafet yani erkekmiş gibi davranmakla da suçlanıyor evet. ve e, bir ruh gördüğünü ve dostum diye yani yoldaşım dediği bir ruhla sürekli konuştuğunu aynı zamanda aleni bir şekilde ulu orta cadılık alametleri gösterdiğini yaptı yani çünkü cadı dediğin taşraya gidiyor orada kazanı mazanı koyuyor ki kazan taşımak yasak bu arada. Alametlerden bir tanesi ilerleyen zamanda eğer kazan varsa ha bir dakika bunu ayırın bunu ayrı koyun falan dedikleri davalar var. Halbuki Jandart orada şey yapılıp... yapıyor olabilir yani bildiğin yahni yapıyor olabilir. Evet, evet. <gülüyor> 1426'da popüler bir Fransızken rahip olandır, vaiz olan Siena'lı Bernardino Roma'da bir cadı araştırması başlatıyor çok net olarak. Bu konu üzerinde bir şeyler geçiyorlar. Daha sonra Jandark'ın yakılmasından sonra işte Johannes Nider bir açıklama yapıyor ve Nider'in notları var mesela. Diyor ki Nider'e göre kendisini açıkça bir kadın ve bakire olarak ilan ettiği düşünürse ve kadın gibi giymi, kadın elbiseleri giymeyi de reddettiğine göre çok büyük bir günahın içindeydi bu diyor. Hı hı. Ama bakın hala cadılık vesairelik direk yok. Ki hı hı. onu da direğe bağlayıp yukarılar da evet. Türlü işkencelerle. Ee, ve bunu da İncil'e bağlıyorlar. Diyorlar ki işte Kadın gibi giymeyi reddettiğine göre aklı lanetli isyan ruhunu getiriyordu diyor. söylenmeyenler diyor. 1. Samuel 15'e 23'e göre de diyor cadılık suçu vardı diyor. İncil'e göre de diyor idam edin diyor. Bana ilginç gelen bir şey oldu. Ee, hem Johannes Nider'in hem de Mali Malius Malikarum'un hmm. yazarı olan e, Henry Kramer'in e, Dom Dominik tarikatından yani e, demek ki bu tarikat özellikle bu tür şeylerle fazlaca ilgileniyor. Evet, ya onlar böyle birazcık şey adamlar ama bağnaz adamlar. Umberto Ico'nun Gül'ün adındaki, Gülün adındaki evet. onlar da kendi Ve seçilme sebepleri de buydu zaten biraz önce dediğin vakalar. 1500-1575 arasında cadı mahkemelerinde ve davalarında e, artış görülüyor. E, 1542'de özellikle Roma engizisyonu kuruluyor. Hı hı. 1563'te İngiltere'de cadılar için ölüm cezası yasallaşıyor ve İskoçya'da da uygulanmaya başlıyor. 1566'ta İngiltere'deki ilk büyük cadı avı gerçekleşiyor. Bu da e, Cheltsford-Essex civarında. Dört kadın suçlanıyor, bir tanesi itiraf ediyor, bir tanesi suçlu bulunuyor, bir tanesi pardon iki tanesi de suçsuz bulunuyor şeklinde. Böyle bir cadı avı da başlamış oluyor böylelikle. Aynı zamanda cadılık, cadı avcılığı da bir... Sektör haline geliyor. Which is a business diye de böyle tabela olarak <gülüyor> astırıyorlar bunlar. Çünkü çok ciddi bir cadıcılık diye bir meslek haline geliyor. Hani meşhur bizde de ortaya çıkıp duruyor ya Tırnova e, evet. kadısı cadıcı tuttum der Balkanlılarda 1840'ta gibi e, sözde mektupta resmi mektupta. E, tabii yani cadıcılık diye bir meslek ortaya çıkıyor yani bu mesleğin erbabı da az değil pirleri kim tam olarak bilmiyorum yani Osmanlı'nın bu Osmanlı'nın <gülüyor> e, esnaf listesine göre öyle bir döküm vardır ama şöyle de bir şey var İşe dönüştükten sonra ve para karşılığında bu işler yapılmaya başladıktan sonra gerçekten büyük o kıyım başlıyor yani insanlığa karşı, karşı bir savaşa dönüşüyor. Çünkü olan olmayan herkes birbirini bir histeri halinde şey yapıyorlar. Bu Salem'deki, Amerika'daki evet. işte bu cadı şeyleri özellikle Amerika yani Kuzey Amerika'nın doğu tarafındaki. Massachusetts'te oluyor. Salem Salem Village evet, Massachusetts'te. Evet. Bu yaygın olan uygulamalar falan da aslında bu 1500'lerde, 1600'lerdeki kurumsallaşmış cadı avcılığının ekoları, yankıları gibi. Şey Ki, gibi bir şey zaten doğuruyor. Witch Hunter gibi bir meslek doğuruyor onu, yani. onu diyorum işte. Mesela evet. ama yani Viçantırlar da tek başına değiller cadı avcıları yok. Efendim bir tane rahip bilecek ama yani işi bilen bir rahip. Nedense ya Fransızkan ya Dominiken oluyor mesela. Başkalarını kabul etmiyorlar gruba. Çok mesela insanlar hep İspanyol, İngilizce gibi geliyor, son falan diye söylerler. Sert, acımasız, püriten yani fanatik, dinci falan gibi şey. Birazcık orada ihale bunların üzerine kalmış gibi görünüyor. Çünkü İtalyan ve Roma'nın engizitörleri çok çok daha sert. Ve e, Almanya'da vesaire de yaptıkları kıyım... İspanyollar tarafından şey olarak vahşet olarak da tanımlanıyor. Tanımlanıyor. Söylüyorlar bunu. Bu şey gibi ama ya Amerikalıların Kızılderili'yi öldürüp ondan sonra bütün dünyaya siz insanları katlediyorsunuz diye suç atarken kendilerini hoş görmeleri gibi bir şeye evet. de gelebilir. Kendi yani metinlerinden haklarından ha. değil mi utanmadan? Bir iki tane küçük şeyden bahsedeyim. Belki ondan sonra da bir toparlarız. İlk bölüme göre bayağı bir şey söyledik çünkü yorumlu hem değişik zamanlarda. Bir defa bir cadıyı saptamanın yollarını. Düşünmemiz gerekiyor bu zaten bu mevzunun ne kadar delice bir histeri olduğunu ne kadar sapkınca bir kampanya olduğunu da anlatıyor. Bir defa diyorlar ki e, bedeninde daha önce biraz önce bahsettiğim şeytanın izi olacak şeytanın öpücüğünün kondurulduğu bir yer. İşte hı hı. tavşana benzetiyorlar ördeğe benzetiyorlar kedinin patisine benzetiyorlar yanlışlıkla az buçuk bir şeye benzeyebilecek bir benle doğduysan doğum lekesiyle falan evet. zaten boku yedin yani. Ondan kaçarın yok. Ondan sonra işte bir de şeytan onu öptü. Şeytanın öpücüğü sayesinde bu şey oldu ya hadise. Şimdi sen şeytanla bir iş akti kurdun. Şeytan sana bir şeyler verdi oluyor. Hemen ikinci adımdan bahsediyorum burada. O da mesela bunlar diyor acı çekmez normal bir insan gibi diyor. Yani biraz önce dedik ya deliciler diye bir şey. Evet. Deliyorlar insanlar. Gerçekten de deliyorlar yani sadece kapatları falan değil parmaklarını ellerini böyle metotları var onların anlatıyorlar şöyle yapılır böyle yapılır sapıkça işte kadınlara karşı yapılan suçlar var erkeklere daha kötü o zamanın erkeğinin kabul edemeyeceği şekilde yapılan tecavüzler var. O deliciler sadece canı acıyıp acımama bağımında delmiyorlar bir de aynı zamanda kan çıkma hikayesi var biliyorsun. İşte. Yani e, bunlardan kan çıkmaz derdiğin zaman gibi bir e, inanışları var ve e, buna göre bir alet bile yapmışlar. Yani o kadar hızlı batıp çıkıyor ki kan çıkmıyor. O yüzden her şekilde sen zaten cadısın. Evet. John Kincaid ve John Dick adında iki tane cadı dilici sahtekar 1661 ve 62 yılları arasında gerçekleştirilen 660 kişinin suçlandı ve belki de 100 kişinin öldüğü büyük İskoç cadı avının başlatılmasına yardım ettiler diyor. Büyük ihtimalle başlatan kişiler. Evet. <gülüyor> Zulümler ancak bu sahtekar ikilinin şüphe üzerine sorgulanıp, şimdi burada sorgulanma da ne yaptın sen diye sorgulanmıyor. Yine bir İngilizasyon sorgusu o. O tezgah bayağı acı bir Acı. Yer. Hapse atılmalarından sonra duruldu diyor. Anlaşıldı demiyor. Duruldu. Evet. Yani bok sürdürmüyorlar hala. Evet. Hatayı kabul etmiyorlar gibi. Yani e, cadıların geldiği nokta, ya cadı avının vesairenin geldiği nokta bu. Bugün cadıya iyi ya da kötü denmesini, işte Vika gibi Protest dinlerin ortaya çıkmasını ya da işte cadının kötü olduğuna dair bir imgelemenin oluşması o kadar normal ki. Bugün bu Vika dini, Vikan, Vikan ya da dini e, geliş, bayağı gelişti. Yani bu 90'lı yılların sonunda 100 bine yakın takipçisi olduğu söylenen ve büyümekte olan bir din. Özellikle Amerika'da tabii etkili ama... Eski dinin gücü de tartışılmaz. Mesela İrlanda'da çok zayıf. Vikan dini bir türlü kendine yer bulamamış. Çünkü eski din çok daha güçlü orada yaşıyor ve o yeni anlayışı tam olarak içine sokmuyor. Yani spritüelizm, doğa üstünlüğü meselesini çok New Age tabirim edeceğimiz bir şekilde yaşıyorlar. Şimdi şu andaki Vivian Crowley kendisi yazar, psikolog ve... Wiccan dininin yüksek rahibesi mesela onun yazdığı eserlere bakılabilir konuyla ilgili. Wicca Nature Religion Today kitabında Wicca as Nature Religion diye bir makalesi var mesela. Burada bir iki şey görüyoruz. Bu inançta doğa en öncelikli şey, aynı zamanda tanrısal olan şey de doğa zaten. İy inancı bizim Türklerde daha önce Büyüde de bahsettiğimiz iyi inancının barındırıyor her canlının bir ruhu bir özü olması temelinde ve temel kelimeleri energy ve force böyle bir, e, bir Jedi'in Jedi <gülüyor> evet, Jedi etkisini kesinlikle görüyoruz. Doğa ve mevsim değişimlerine göre pek çok ritüeli e, tanrı ve tanrıçalara tapılan bir din bu. Ama biraz böyle e, hippi dini havasında değil mi? Yani ben öyle görüyorum, biraz çiçek çocuğu falan. Yani e dışarıdan değil ya. Yok. Dışarıdan gördüğümüz ofif. bu gerçekten yani. varsa bir e, cadı bir dinleyicimiz daha çok bilgilere ulaşmak isteriz Türkiye'de yani. Kimde var mı? <gülüyor> i̇şte yani bilmiyorum gerçekten o kadarını. Ama bu etki meselesi yüzünden yayılmakta, genişlemekte Amerika'da ama ağırlıklı olarak yer bulmakta. Şimdi bu yeni Vika diniyle birlikte. Aynı zamanda Grimor denilen bir gelenek de tekrardan canlanılıyor. Bu nedir? Ondan bahsedeyim biraz. Grimor denilen aslında e, büyük kitapları her e, cadının ve bu işle uğraşan kişinin e, kendine ait büyüleri ve bilgileri yazdığı kitaplara Grimor hmm. e, denir. Ve kendilerine ait diğer tane Grimorları vardır. E, şimdi tabii e, eski dini aynı zamanda bu geleneksel İngiliz cadılığı veya büyücülüğü Diyeyim, dedikleri şeyi genelde ayrı tutuyorlar. Hani Wicca e, oradan da almış olabilir, buradan da almış olabilir ama asla eski din veya eski geleneksel İngiliz e, cadılığı değildir diyorlar. Hmm. Fakat işte bu yeni dinin e, ortaya çıkması yani Wicca olarak ortaya çıkması aynı zamanda Grimor e, geleneğinde getirmiş oluyor. Sadece işte bu bölümde dediğimiz gibi biraz genel aldık, batı ağırlıklı konuştuk ama cadılığın ve cadı avının etkilenene de ucundan değindik. Etkileri değişerek, eskiden koparak ya da kendini geliştirerek dünyada sürmekte ve yayılmakta. Daha da ötesi sadece mesela Avrupa'da değil, onu da söyleyeyim. 2014 yılında Hindistan'da çıkan bir rapor gördüm ben. Contemporary Practices of Witch Hunting. Cadı avcılığının çağdaş uygulamaları diye bir rapor var. Yüzlerce sayfalık bir rapor. Belirli bölgelerde insanların ne, nasıl cadı olarak tanımlandığı, daha sonra kimlerin cadı avcısı olduğu, nasıl cadı avladı, bunun kanunda nasıl engellenip engellenemediği üzerine çok ciddi bir rapor 2014 yılında. Yani bugün hala Afrika'da da e, örneklerini görebiliyoruz çok yoğun bir şekilde. İlkel toplumlarda daha da sert ölümlerle yine linçlerle sonuçlanan örnekleri sürmekte. Cadı ve cadılıkla ilgili gelecek bölümlerde yapacağımız çalışmalarda da daha detaylı bir şekilde bu av meselesine e, cadılığın tarihine biraz daha derinlemesine girmeyi planlıyoruz. Ve unutmadan mesela bugün birazcık daha hem antropolojik hem tarihi manada bir devamlı vakalardan bahsettik evet. o konu üzerinde durdu. Aslında bunun edebiyatta ya da sanatta çok ciddi yerli halleri var. Mesela gelecek bölümde ondan da bahsedeceğiz. Önümüzde notlarımız duruyor. Cadılığın sinema ve edebiyatteki karşılığı kendi başına bir bölüm olur. Biz de sizlerle o bölümü paylaşmayı planlıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.